Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Az Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılması ve sonra tövbesinin kabul olması konusu inşallah. Adem Aleyhisselam hepimizin ortak müşterek dedemiz. İlk insan, ilk peygamber o bu alemlerde. Allahü Teala Mevlamız Adem Aleyhisselam'ı dünyada topraktan yarattı. Tabii nasıl yaratıldı o da inşallah ayrı bir konu inşallah size inşallah. Adem Aleyhisselam adetleri babamız dedemiz yarattıdan sonra berlam emi verdim meleklere Ademe secde edin diye. Adem Aleyhisselam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 Cuma günü ona ruh verildi dünyada. Mekke ile Tayyip arasında uzun zaman bedeni kaldı. toprak çamur haline kaldı. Cuma günü kuşluk vaktinde onda ruh verildi. Milletten secdettiler. Hemen cennete kaldırıldı. Yani dünyada bir şey yemeden hemen cennete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 Adem Aleyhisselam Hazretleri de cennette insan olarak tek başına. Melekler var cennette. Tabi cins ayrımı var. Arada farklılık var. Adem Aleyhisselam Hazretleri cennette olduğu halde içinde bir burukluk vardı. Bir tatminsizlik. İçinde bir boşluk vardı içerisinde. Tabi nedeni o da bilemiyordu. Cennette uyku olmadığı halde ona Rabbim uyku verdi. Uyuklama verdi Rabbim ona. Bir yere yaslandı. Çok hafif uykuya daldı. Hafiflama. Allah'ın emriyle mülte geldiler. Sol kaburgasının en üstteki küçük kaburgamı çıkardılar melekler. Tabii meleklere göre bu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 onu çıkardı oradan. Allah Teala Rabbimiz o kim kemi kabul keminden Rabbim hazreti Havva'yı yarattı. Ki Kur'an'da böyle bir uyruyor. ve halaka minha zevceha. Halak Allah yarattı. Minha o nefsü bu hayreden adam alemiğinden zevceha eşini ondan yarattı. Allah-u ne yaparsa tabii en güzeli odur, hikmetleri vardır, onun esrarı, sırları vardır. Eğer Hazreti Havva annemiz, Adem babamız gibi, o da ayrıca yaratılsaydı, o zaman erkek kadın arasında uyum, sevgi olmaz muhtemelidir. İkisi ayrı bir alem olurdu. Yine Adem Aleyhisselam Hazretleri, eğer derin uykuda olsaydı, eşinden gafil olacaktı. Eğer acı duysaydı, yine arada muhabbet sevgi olmazlarlarında. Adem Aleyhisselam Hazretleri uykudayken, onu Rabbim hasa ve yarattı Rabbim. Önce Adem Aleyhisselam rüyasında onu gördü, rüyasında, hafif rüya gördü, mülküme arasında, rüyasında başka bir varlık, Hazreti havayı gördü. Uyandı, baktı yana başında, yine bir varlık, bir insan. Yalnız tabi, adam verirsem erkek, o dişi. Aynı boyda hem ikisi de. Boyları çok ama çok boyları büyüktü. Has havada aynı boyda yaratıldı. Genç kız, tabi çok gayet güzel bir şekilde, cennete yaratıldı. Adem babamız has bakınca işindeki boşluğun dolduruluğunu fark etti o zaman. Yani aradığını bulduğunu, tatmin olduğunu fark etti. Tabi böyle gülümsediler. Ve ona sonra adam Aleyhisselam, sen kimsin? Allah ben senin için yarattı. Buyurdu. İsmini sordu. İsmim Havva dedi. İki tane V vardı burada. Havva. Hava hay kökünden gelir, yani diriden yaratıldığı için, onun için Havva ismini verildi kendisine. allah Teala bunlara şimdi emin verdi iki de. Araf ayet 19'dan okurayım inşallah. Mevlam buyurdu ki Veya Ademiz gün ente ve cennete Veya Adem, ey Adem Allah'ta buyurdu. Üskün, sakin ol, yerleş. Entesen ve zevrike ve işin havada, zevcende el cennete, cennete yerleşin bakalım ikimiz de. Fekülâ yiyin, ikisi de yiyiniz cennette. Min haysi şi'tuma Nerede isterseniz, ne zaman isterseniz, nasıl isterseniz. Hı hı.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 Her işin sınırsız serbest. Yalnız imtihan olarak şimdi velâ ta kraba. İkisine de yaklaşmayınız. Hazi şeyrete şu ağaca yaklaşmayınız. Bir ağaç mergise de bunlar. Bu da eşşer rekil lam var. Lam harfi var burada. Bu cins anlamına gelince demek ki bir tür ağaç vardı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 Yaklaşmayın buyuruyor böyle bence. Fetehkûna mine zalimîn mevla buyurdu. Eğer o ağaca yaklaşır da onun meyvesinde yerseniz o zaman nefsine zulmedenlerden olursunuz. Buradaki zalim, iki türlü zulüm vardır muhteremler. Bir kişi kendini kendine zulmeder. Kendini kendine kötülük eder kişi. Böyle. Bir de başkasına zulmetmek vardır. Buradaki anlamı Mevla buyurdu. Kendinize zulüm etmiş olursunuz. Mevla buyurdu. Mevlete imtihanı Adem babamıza secde ile oldu. Adem babamız imtihanı düşündü. Oradaki ağaca yaklaşmaması onun meyvesini yememesiyle oldu. Şimdi arada bir şeytan var. mı var muhtemelen. Şeytan meselesi var. Ki Mevlam buyuruyor. Taha ayet 120'de. Errahim. Fe vesvese ileyh şeytanü kale. Şeytan Adam aleyhisselama bir ayet ekleyen geliyor. Şeytan iki sınavların vesvese verdiği şeytan. Şeytan kimdir diyor adı cemaatimiz? Mevlam buyuruyor. Kâne minen cinni. Kur'an-ı Kerim'de şeytan cinnilerdendi. Yani meleklerden değil, hayvanattan değil, insan değil. Onlar ayrı bir varlık cinlerdi. İnsandan çok önceleri cinler yaratıldı bu dünyada. O zaman insan dünyada yaşayamazdı muhteremler. Yani o zaman dünya ateş halindeydi dünya, kas halindeydi, dünya, siyahlı dünya. O zaman insan da yaşayamazdı. Hayvan da burada. O zaman Rabbim cinler yarattı. İşte şeytan da cinlerdendi. Fakat dünyada yaratıldığı da. Fakat allah Teala çok kulluk etti ama. Hiç durmadan Allah'a zikretti, Allah diye yandı. Her karışına secde etti yeryüzünde. Artı yüksele yüksele Birinci gökyüzüne kaldırıldı, oradaki meleklere karıştı. Birinci gökyüzünde, samada da melekler beraber, allah Teala'ya çok ibadet etti orada, o meleklere de geçti, açtı onlara da, ikinci samayı derken, yedi samayı açtı, en sonunda cennete çıkarıldı. Cennetteki meleklerin de başına hocalar geçildi, tayin edelim Şeytan. O zaman ismi Azazil'di ismi. Nasıl Azrail, Cebrail, Mikal varsa, burada il Allah anlamına geliyor. Yani Cebrail, Allah'ın cevri, gücü, kuvvet anlamına geliyor. Onun da adı o zaman Azazil idi. İşte Adem Aleyhisselatü'ne secde edemedi onun için o. Çünkü dünyada kadar kulu vettim Mevlam'a kaç bin yıl. Ömür belli değil. Kaç bin yıl gökte de kaldı. Yine aynı oranda cennete kaldı. bütün meydanın hoşusu başı olduğu kendisi, bu nedenle kendine onuru geldi, kendine, kendine bir bendi geldi kendisine Adam ise topuk atıldığı için onu hakir kışı gördü onu. Tabi o anda ne oldu? Allah tarafından lanetendi, lanetendi. İsmi de değişti, ismi iblis oldu. İblis, ebdese fiilinden, ifade babadan gelir ki, artık ümitsüz, Allah'ta artık ümidi kalmaz, affolurum diye. İsmi değiştiği gibi iblisin şekli değişti. Önceleri çok güzelmiş yapısı. Nurlar içerisinde artık gören melekler ona bakıp gıpta edilmiş melekler.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 İntik almak için yemin etti. Cennetten kovuldu, cennete giremiyordu ama yine göklerde dolaşıyordu, serbestti. Cennetinin kapısına kadar gelebiliyordu kendisi muhtemelen. Adem babamıza nasıl vesilese verdi şimdi. Müfessislere göre, müfessislere göre kendi cennete giremediği için bir ibadete göre Adem Aleyhisselam ve Eş-i senin kapısına gelmişler, orada görüşüyorlar. Diğer bir rivayette ise ki, her mesulü alıyorlarda da, yılanın ağzına giriyor, yılan. Yılan, cennette bir hayvan o zamanlar, yılan. Deve gibi büyükmüş, dört ayakla varmış, yüksekmiş kendisi, çok güzelmiş yılan da. E, şeytan da, cennetin başında kaldığı için, Yılan bunun buna karşı saygısı varmış. Yılan bunu ağzını alıyor ve işe giriyor. Divayet bunlar. Şeytan tabi durmadan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya bakıyor. Onları da çok mutlu görünce kini intikam duyguları fazla kabarıyor, coşuyor. Diğer yandan Hazreti Adem Aleyhisselam iş birlikte, artı ikisi bir araya gelince, onların mutluluğu, tam zirve ulaşım mutluluk arıyor. E, cennette iş yok tabi. Çamaşır yok, ulaşık yok, yemek yok cennette. Her şey doğal, her şey hazır. E, cennette yer çekimi yok. Kiloları 0 kiloda, uçuyorlar, uçuyorlar cennette. Gece yollar, dolaşıyorlar cennette.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 İlk ona Adem, Allah. Biliyorsun dedi ben sever yaratıldım ben dedi. Binlerce yıl dünyada kaldı. Dünyanın her tarafını biliyorum. Gökyüzünü biliyorum, cenneti biliyorum. Hiçbir meraykenin ulaşamadığı sırları ben de biliyorum bunlar dedi. onlara. Cennette bir ağaç var dedi. Adı şeyciler kul Huld, Hüld, ebediyet ağacı. Mesela bir şey derler, abu hayat derler, abu hayat. Ab, su ve metri. farsça. Hayat suyu anlamına geliyor. Bu da, diye ki, bir ağaç var, adı ebediyet ağacı. Şeyciler değil huld. Kim o ağaçtan yer seyrede, o kişi ölüm sayede kavuşuyor. وَمُلُكِنْ yebla يَبْلَى şartı ki işte tükenmeyen mülke kavuşuyor. Şeytan da bunlara nasihat ederim, beslediyor. Bunlara iyi niyeti yaklaşıyor. Bunlara acıyor sanki. Bunlara bir öncü yapmak istiyor. Öyle yakış şeytan bunlara. Şeytan bunlara buradan şimdi girdi. Ceyhanete bir ağaç var. O ağaçı tek ben biliyorum be. O ağaç, şeyleri de değil hult. Yani ebediyet ağacı. O ağacı görse, kim görse, artık ölüm sayıda kavuşuyor. Bir ayet-i geliyor, meleklerin evi teki önemiyle halidin, ya da melek olursunuz sizler de, ölmesiniz diye bunları söyledi. Hasavva buna hemen kandı şimtiden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 Hemen kandı. Ardından babamız durakladı. Allah bize bunu ama yasak kıldı. Dedi. dedi ki şeytan Allah bunu aslında yasak kılmasına sebep bu dedi yani. Bu yasaklar ölmezsiniz. bu inşallah Allah bize yasak buna. Ve kâsemehüma Bu var şeytan bunlara Allah adıyla yemin etti şimdi bu arada. İnneliküma <gülüyor> lemnen nâsikin ben size nasrette bulunuyorum, öğütte bulunuyorum dedi. Ve Allah adıyla Allah adına de yemin etti bunlara ben doğru söylüyorum diye. Azem babamızın da ondaki andaki zannı şuymuş ki his bir varlık Allah adıyla yalan yemin edemezmiş diye. Adımız olmuş anlaymış geldi. Bunun üzerine şeytan bunları anlayınca Allah diye yemin edince Zaten has hobanamız aldandı daha önce aldandı. Tek amacı yaşamak, ölmemek. Hazır hava hasarımı kon tuttum dedim. Tuttuk de. Adem gel. O ağaç meyvesinden ölmeyelim. Bak hele çok tatlı hayat böyle. Süyti gençler. Bin yıl kaldılar cennette ama hep aynı haldeler, aynı halde. Aynı yaşalar aynı göründüler. O kadar saadet zindeler, o kadar saadet zindeler, o kadar mutular. Her şey yerinde, tek ölmek istiyorlar. Hasawa tuttu Adem ailesinin elinden. Adem ne olur gel, o açtan beraber yiyelim, Ölmeyelim bak. Hayat çok hatayat. Adem babamız yine yani tereddütte. yani çekingen, tek şapma istemiyor du elinden. Gitti ağacına gittiler. Önce ağacı da o ağacı mübessi aldı. Ne oldu bilmiyor da. Bize göre buğday türü deniyor. Tabi dünyaya benzemiyor ama nasıl bir şey işte. Bir tatlı havanamız. Bak Adem bir şey olmuyor dedi. Ve yedi. Bunu yedi bu. Bak bana bir şey olmuyor dedi. Mevlam buyuruyor. Burada şimdi muhtemelenler Araf 22'de Bismillah. Fedella huma bi gurur. Bakınız. İkisi de şeytanları aldatarak aşağı çekti. Aşağı çekti. Fedella bir bi gurur. Adem babamız, Havva annemiz tabi yüksek makamdalar mali açıdan da kendileri anda, ucu makamdalar ilahi marifetullah makamlar kendileri de şeytan bunları işte dünyada dünyada de yani ölüm sahile kavuşta bunları aldatınca bunların makamında aşağı düşürdü. Şimdi bana şu an şu az cemaatimiz bir mümin de Gerçek mümin de, o mümin de Allah Teala'yı güzel bildiği anda ki buna arifi billah derler bu kişilere, bu kişi onda günah işleyemez. Bir evliya evliyken günah işleyemez. Allah huzurunda, elimin makamda gafir değildir. Allah'ın göre gibidir, işleyemez. Ne zaman ki o makamdan bir düşer, nefsi iner. Gafir olur, gün bilir Şeytan aleyhine ikisini de bulunduğu makamda aşağı doğru indirdi, nefsini indirdi, aldatanları onları, mazaka şecerete, te. Havamız yedi, eline kopardı, Adem arası ağzına koydu, Adem illa bunu ya Adam. bana bir şey olmuyor, tebderiz. İlla Adam bu ya bunu böyle. Onu ağzına koydu. Onun tatlı zaman, zamanı. Fekra milham Onu yedi yuttular bunlar. Bence. Alem babamız da yedi yuttuktan sonra sev ikisi edep yerleri meydana çıktı, göründü edep yerleri. Yani üstlerinde cennet libasları cennet giysileri var üzerine vardı. Tabii nasıl bir şey onu bilemiyoruz. Bunlara bu mebeği yer yemez. O cennet kişileri bundan söyütlandı bunlardan. Nasıl bir şey isterdi onlara? İkisinde ben aşılak kaldı ve edep gelmeden çıktı çıktı de. Tabii durum beliren çıktı. Durum beliren çıktı. İkisi başlı ağlam başladılar, yanma başladılar ve ki Mürekkebe cennede koşular ki ciat ağaç yaprak kopurup da örtünlüleri edip yellerini. İkisi koşular ağaçlara. Ağaçlar vermeli yaprak ermeliler ağaçlar. Ama beni yapmak ama Adam beni amir ederler. Yalnız incir ağacı verdi o deme. Ya kusva alemin mürekkebe cennetine biliyor. Incir yapraklarını kopardılar, bunları bir üne yapıştırdılar. Demek ki öyle bir türlü odakı cennetik yapraklar. Bunu yapıştırırlar, örtünürler. Tabi ağlamak, artık panik, şok oldular. bir Adam Adem babamız Ya Rabbi ne olur? Tekrar ben toprak yap Ya yani, Toprak olayım yine. Şimdi Adem tabii tabi biliyor ki Allah hayatı varlığı yok olamıyor. Yok olmaz. Ne olur? Ancak başıma de dönüşür. E ne olursa olsun. Hiçbir varlık yok olamıyor. Ancak başım hadi dönüşüyor. Adem abone bunu bildi işine dedi. Ya Rabbi beni tekrar toprak yaptı dedi. Toprak olayım ya Rabbi dedi. Beni affet ya Rabbim dedi. Ve Mevlam buyuruyor taha 121'de muhteremler Ve asa Adem Rabbehu fegallah Ve asa Adem'i Rabbehu Hegava. Adam hem Rabbine asi oldu, isyan etti. Hegava ve burada şaşırdı. Hidayete şaşırdı burada. Adamımız o anda peygamber değil yanıltıyorlar. Peygamber değildi. Tabi bu bir hata etti burada. Bu hatası da karşı dili aldanmaktı, aldanmaktı. Şimdi demek ki Allah Teala Mevla'ımız neyi bize yasak etmişse onun zararı aslında kendimize, kendimize. Şimdi bu ağaç özelliğinde neydi bu ağaç özelliğinde acaba? Hadi kaldı beda tefsirinde şöyle buyuruyor men ekele minha ah dese kaldı tefsirinde kim o ağacın meyvesini yerse o kimse de Hadis meydana geliyor. Hadisler aptiz bozma durumu. İş inceledim burada bakış. Cennetin diğer bütün nimetleri, ne olsun cennet nimet, nimetleri, onlar yenince hemen midesi sinirli bunlar tekrar bundan dış atıyor bunlar, atıyorlar. Yani gören bir gaz şeklinde deriden dışarı çıkıyor bunlar. Kokusu renkli çıkıyor bunlar. Cennetteki insanların oradayken bunların bağırsakları çalışmıyor muhtemelen. O dev kalıyor kalıyor. Bu meyve yenince ne oluyor? Bu meyve latif meyve değilmiş cennetin meyveler gibi. Bu aslında dünya mevsi bir onlara. Bu yenince demek büyük çapta bir şey mi? Yenince ne oldu? Bersak inecek bu. Tabii inince ne gerekiyor da? Tuvalet. Nelefesi muhtemelen. Gerekecek, doğal gerekecek. E, cennet öyle bir yer yok cennette, bunun için mutlaka şimdi mutlaka çıkması gerekişsin vardan beri. Şimdi. İkisi tabii şimdi artık pişmanlığın son sürmesinde, artık ölüme razılar ama ölemiyorlar anda. Ölüme razı anda ölemiyor, ölüm yok şimdi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 mantık anlamak istiyor, mantığıyla anlamak istiyor. Yani şöyle diyebiliriz günümüzün bazı insanları, cennette yeme işimi olduğu halde, nasıl bunda inmiyorlar, barsa inmiyorlar bunda başaklara Aslında her şeyin dünyada bir örneği var muhtemel bakımlarında. Ama bizler tabi gaflet olun için bunun farkında olamıyoruz. Her şeyin bir örneği var dünya. Ana karnındaki yavru. Buna ruh veriliyor. Can veriliyor mu muhtemelen. Can veriliyor. Ne demek can verilmek? Gıda istiyor bu. Gıda ancak bu. Şu büyümesi gerekiyor. Hücrelerin çoğalması gerekiyor. Büyümesi gerekiyor bedenin. Tabi gıda ihtiyacı var. Peki alıyor mu gıdasını bu? Alıyor. Kim veriyor gıdasını? Allah veriyor muhtemelen. Herhalde. Nasıl veriyor? Rab'in tabi seyahat annesinin dolaşım sistemi kan, sistemi, kan dolaşım sistemi, bir organ var, plasenta deniyor, tırta deniyor bunlara, buna bağlanıyor, çocuğun da dolaşım, kan sistemi, dolaşım sistemi, göbek kordonuyla o organa bağlanıyor. Anne yer içer, annenin kanı, o plasenta denen,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 Yani çocuğun orada başakları yer atılıyor, ama devreye girmiyor onlar, devir dışı onlar böyle. Bunlar ne oluyorlar? Yine çocuğun göbek kordonu vasıtiyle dolaşım sistemiyle annesinin dolaşım sistene kan sistemine veriliyor. İşte yoktur. Onlar. Yani çocuk aylarca ana kanında bolca kanla besleniyor. Çünkü bolca kanla besleniyor, gıda alıyor, tabi onun çıkıyor. Ama çocuğun bağırsakları çalışmıyor. Dünyaya geldiği anda hemen pasalar çıkma başım mutlu edenler. İşte cennete de yemek içmek var. Orada başaklar değer dışı kalıyorlar. Şimdi Adem babamız, havvanemiz tabi o gıdayı yiyince, dünya gıdası imtihan orada yaratılmış. Bunların aşağı indi gıdaları, yani tuvaletlere sıkıştılar. Ama tabi bir titriyorlar. Acaba Allah'ın hakkın ne hükmü ağzı konar diye falan. Böyle buyurdu onlara. Araf 25 25'te. Kale "Kal bitu bin oradan Mevlam lan buyur. İn bakalım. Cennetten aşağı inin bakalım." Burada kâleh bitu yani ihbitu Arapçada ihbit tek anlamına geliyor muhatap. İhbita iki olmuş oluyor. Burada ihbitu en azı üç ve daha fazla çoğul alınmış oluyor. Ve bu için bunlara inin hepiniz. Kimler bunlar? Bir adam aleyhisselam. Hava anamız, şeytan ve yılan. Der. İşte yılan alıp ayaklarını kopardı. Yılan küçültüldü. Yılan şekli bozuldu. Şimdi yılan yerde sürünüyor galiba. Yılan toprak yeri genelde. Hatta kışın uykuya tanıması toprak altında da Biteceği de koraka topu az yere bilmiyor onu bilemeden. Ve Mevla buyurdu. Bağdurküm libağdın adür. Bazen bazen da düşme olarak in aşağı. Şimdi İnsanla şeytan arasındaki devam ettiği gibi yılanla insan düşmanlığı da var. Düşmanlığı yılanla Bu devam ediyor. Veleyin fil ardı müskar'un sinşin o dünya gezeninde istikrar yeri var. Yaşam yeri var. Şimdi buna tabii cennetten kovulca adam alaştıran babamız olacak. E, evren tabi çok büyük muhteşemler. Nece galaksiler var, kaç gaz gök var, nece güneş sistemleri var, milyarlarca. nice gezegenler var. Ravim buyurdu ki, Velekün fil müstakar run. İşte o dünya gezegende arasının için, müstakar istikrar yeri. Yani yerleşim alanı var. İnsan yaşayacak şekilde yaratılmış dünya. Yaratılın. Ve metaun ilahin ve belli bir zamana kadar da çinorda meta var. Meta gereken yemişme malzemeleri de var bence. Ama sürekli değil ama sonsuz değil ama. Ve metaun ilahin bir zamana kadar. Demek ki nasıl bir zamanlar dünyada yaşam hayat yaşam koştu yok dünyada muhteremler. Dünya ateşliydi kızın gazane dünya dedi. Mevlam Adem o hayatına dileyince Mevlam, dünyayı arzular, bunu koşuda değiştirdi Mevlam böylece. Demek ki zaman gelecek yine dünyada insan yaşamları gece dünyada. Yani doğal dengeleri bozuyor dünyada. Ve başladı o noktada. Yani mevsim değişecek, doğal denge değişecek. Ki Kur'an'da karada, denizde fesat olacak. ...yani karada hava bozulacak... ...denizler, sular bozulacak... ...yani temiz su... ihtiyacı pek zorlaşacak... ...dünyadan su savaşı olacak... ...bilhassa Fırat olacak... ...Fırat üzerinde... ...Hadişşehir'e Buhari'de... ...Fırat yüzünden çok büyük savaş olacak... ...yani su... ...petroldan altın... ...daha kıymetli olacak su... ...yani dünya zaman gelecek artık... ...yaşamaz hale gelecek dünyada. Neden? Tabi son peygamber... ...Susayla Kitap. Bunların da artık... ...yürüten kalkıcı bundaki yaşamda... ...yani son yol yolda İslam yaşamayınca... ...insan tabi sapıtınca... ...insan Allah peygamberi tanımayınca... ...dünyadaki doğal dengeler... ...bozacak muhteremde. Yani gıdada kalmayacak, şu kalmayacak, bu kalmayacak... ...açlı sıcak olacak... Buzda erecekler, denize taşıyacaklar. Yani karaların çoğu su basacak. Çok şey olacak dünyada. Mevlam buyurdu, İnin dünyayı ininiz. Orada şu an için istikrar var şu anda. Onların için yaşam koşulları müsait. Hayatlara güzel olacak. Ama ilahıyın Mevlam buyurdu. Kale, Mevlam böyle buyurdu yine onlara, Fiha TAHYEVNE Orada yaşayasınız. Fiha zamire dünyaya gidiyor. O dünyada yaşayasınız. Yani insan için tek yaşam yeri şu evrende dünya mutlaka. FİHA TEMÜTÜNE Ve dünyada öleceksiniz. HİMİHA <gülüyor> TÜHRÜCÜNE Yine mahşere dünyadan kaldıracaksınız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 Bu bir sürgün meselesidir bu. Ve Allah bunun ayırdı birbirinden şimdi Ayırdı, imtihan ayırdı. Havva anamız Cidde'nin bulunduğu yere indi. Tabi dünyada şey yok, kasaba dünyada. İnsan dünyada. Havva anamız, Cidde. Zaten Cidde aslında Cedde asıdır. Cedde büyük anne demektir. Orada isim almıştır. Bir Cidde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 Orada de bir devlet vardır. Azim babamız da oraya indirildi. Demek ki o dönemde o Sri Lanka, Sendep adası demek ada dilmiş o zamanlar. Çünkü adamımız tabi biz geçmiyor böyle, böyle. Tabi dünya, çok değişik dünya. Doğal yapı dünya, çok değişti dünya. Lütgölü var mesela Lütgölü. Orada bir devlet vardı orada. Battı orası böyle. Şu anda Sri Lanka, Hindistan'ın güneyinde, Hint okyanusunda bulunan bir ada orası. Yine Allah'ın rahmeti yine çok bol mutlaka Adem babamızı bir çöle indirilmedi mutlaka. İndirilmedi. O Sendip adasına yani bir dağa indirildi. Bugün bile orası... O seylan ki meşhur çayı meşhurdur, Dünyada meşhur bende. Sri Lanka'lı çayı meşhurdur. Bugün dünyanın en güzel ve malzeme bir yere bugün ben oturuyorum. Herde yeşillikse bende, her, da yeşilliktir, ben. her da yeşilliktir, her tür ağaçlar var orada ben. Başta oynayan çiçek türleri vardır ben. Yeşillik, otlar, bitkiler, çiçekler ve kuş türleri. O kadar boldur, akılları boldur. Demek ki. Bir nevi dünyanın cenneti şeklinde orası. Günümüzde aynı şekilde aynı şekilde. Allah ta Adem aleyhisselamı oraya indirilmiş. Ne zaman? Yine cuma günü ikiden sonra Adem babamız cuma günü verildi kendisine. kuşu vaktinde cennete çıkarıldı. İlk sonra Adem oraya indirildi oraya. İndirildi oraya. Tabii mesela biz bugün gidip görsek o adayı taburcu harankar zoraya mutlaka böyle. Yani gerçekten her bitki olduğu bir yer. Her taraf yeşillik var, akarsuları, hiç kuru ağaçları yok yani böylece. Işte. Tepeşi yok bende. Öyle güzel bir yer kendisi. Ama Adem babamız tabii cennetten çıktığı için orasana zindan oldu. İkiden sonra oraya indirildi. O zaman da dünya mevsim olarak bahar mevsim mücidem Zaten Orası da ılım ekliğinde orası da. Yakın orası soğuk olmaz orası da. Adem Ali'si madretleri onun üzerinde daha önce indirildi oraya. Hiç başına kaldırmadı 200 yıl. Hep ağladı. Ağladı. Rabbim hata ettim diye. Utanıyor Allah'tan. Nasıl İslam derlerinden? Utanıyor. Duymadan ağlıyor. Gece gündüz ağlıyor. Yalvarıyor. Ne yedi işte orada? Tabi ağaçlar çok olduğu için ne zaman ağaçlı meyveler varsa onları yemeye başladı. Havva'ımız ise o çöl onun yere böylece. Neden? Önceli o yaptığı için meyve yemesi için. O cezalandırıldı o. O bulunduğu yer çöldür Araset. Cidden'in bulunduğu yer çöv şekli oraya indirildi. Ama deniz kıyısı, kıyı deniz kıyısı indirildi. O da şöyle yapardı. Acıktığı zamanlar denize giderdi. Elini sokar bir bak tutardı. Böyle. Tabi o zamanlar dünya tam doğal dünya. Her taraf kuş türleri, Her tarafta balıklar, denizler, ırmaklar bol dolu. Tatlı suları Her şey güzel. Tam dünyanın doğal bir zamanı o zamanlar Havanamız da Kısı Deniz'in kıyısından gidip acıkınca elini soku bir balık çıkarırdı. Peki bunu nasıl pişirecek bunu? Tabi o zaman ateş yapmak yok daha bilmiyor. Tava yok. Hiç yok o zaman da. Ne yapardı bunu? Orası tabi çok yüksek iklim orası cidden. Kızım taşını bunu koyardı. Orada pişerdi. Öbür tarafını çevirirdi. Örütah pişirdi, Onu öyle yerdi muhtemelen. O şey yiyordu bunu kendisini. Bu şekilde ikisi alışıyorlar, tevbe ediyorlar. Hatta muhtemelen müfessilere göre Adem babamız orada çok ağladığı için, onun gözeşleri acili çok ağlamaktan, dertten olduğu için onun dolayı o yörede çok baharat içti. Baharat ağaçlarla içti. Baharatlar böyle. Hep buradan gelir baharatlar. allah Teala Mevlam Adem ve acıdır acıdı tabi. Rabbim tabir Rahman Rahim'dir Mevlamız. Ama bir kimsenin bir şey makam değilse onun suçu daha zor af olur. Şimdi mesela bir örnek vereyim mesela. Mesela bir kişinin kendi özel kamyonu var. Kamyonu kendini çalıştırıyor. Bu kişi ne yapar? Kamyona binir zamanlar icabında yanı sıcaktan göndeni çıkarır. Üç çıplak olabilir. sigara içebilir. Şunu yapabilir. Yani e edebe falan pek böyle gözetmez Yapabilir bunlara böyle. Ama bir makam şoförü ne yapar Makam şoförü yani boyunma bile Bağlar yazılmıyor. Dedi ki böyle ceketin falan çıkarsın. Bir makam şoförü. O ceketini giyer, gömleğini giyer, oyun bağına bağlar ve kadar edepli olur böylece. Bir makam şoförü. İşte bir kimsenin makamı daha yüce ise, bir evliya, bir peygamber, onlar sürekli Allah katılıklarına bilincini onlar onlardı. Huzun da onlar İşte onların bir hataları çok büyük büyük şey yapmamın patlatmamdan dolayı şey. bir şey hataları verecek. Tabi Adem babamız durmadan TB tevbi ediyor. kabul kabulovati geldi. Melek buyuruyor Bakara ayet 37'de. Ona Rabbim bazı kelimat ilham etti. Fetelakka adım Rabb'i kelimat-in fetabi aleyh fetile kademe. Adam aleyhisselam Rabbini Allah'ını iradi ilham ile bir bazı kelimatı dualar aldı meleşe. Fetih Ali onunla tebey etti, Allah da bunu kabul etti. İnnehu huve rahim. Allah tevvaptır. Allah tövbeleri kabul eder. Allah tealaamız rahimdir, Çok acı acımeren. Adem Aleyhisselam'ın aldığı bu kelimeler, kelimeler, teybenin ne gibi de bunlar. Ne hızlı teybe etti? Mevlam bunu bize buyuruyor. Arab 23'te Rahim Kala dedik, istediler ki Adem Havan'ımız Rabbena Zalemle Enfü Sena Rabbena ey bizim Rabbimiz Zalemle Enfü Ne Nefsin zulmettik ya Rabbim ee, eğer sen bizi affetmezsen, bağışlamazsan, bir de rahmet etmezsen, hüsnanda kalırız ya Rabbi, zararda kalırız ya Rabbi, aholuruz ya Rabbi. Bunu okudular, bununla affolmalarına sebep oldu. Bir ribayette ise, Adem Aleyhisselam Adretleri şöyle Allah'a dua ediyor.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 İsmine yakın yazmışım, yazmış yazmışım. O Muhammed kim? Bu ki Rabbim, o senin torundan gelecek olan son peygamberim. Benim habibim o. Onu sevip attım ben. Bu diyor ki Ya Rabbi, onun hürmetine affet beni. Bu ki Rabbim, ya Adem, eğer cennete bunu söyleseydim, hiç ondan seni çıkarmazım. De. Demek ki peygamberimizin de, bakınız hürmetine muhtelene. İnşallah bizler de böyle dua ederken, Allah'a yalvarırken öyle yapmalı muhtemelen. Kimsenin kapısını çalmayalım. Aman bana duayasını şu okusun bu okusun. Hep bunlara boş verin muhtemelen. Boş verin da Hepimiz gafiliz. Kalk. Ne yapalım? Allah'a yalvaralım. Peygamber'imizi şefaatçe yapalım. Dünyada kim yapın, Adem babamızın tevhisi kabul edildi. Mevla'nın buyurdu, affettim seni ya Adam. Bir kimsenin tevbesi kabul olunca, o kişi bunun o anda farkına varır mı? O anı varat Yani bir günahkar kişi gerçekten tevbesini o Mevla'ya dönsün, gerçekten. Ağlayıp istedip ağlayacak, Mevla'ya yalvaracak, samimi olacak. Yani günah işlerken, ne derece zev duymuşsa en aşağı ona eşit oranda bir acı duyacak. Neden o duyması gerekiyor mutlaklar? Günah işlerken değil mi? Gülmüş, oynamış, eğlenmiş, zevk almış nefis adına almış ama estağfurullah, estağfurullah bu yetersiz mutlaklar, yetersiz mutlaklar Mutlaka demek ki günahın büyüklüğü neyse ona hiç olmazsa eş, en azından geçse tabi daha iyi. O oranda kişi bir elem duyacak, acı duyacak, bir pişman duyması gerekiyor kişinin. Adem babamız da iki yüz yıl ağladı orada. Havvanımız ayrı kaldı. Cennetten kovuldu. Dünyanın şimdi zindan oldu. Dünyayı sağlayamıyordu. Şimdi sağlayamadı tabii dünyayı cennet yaşayan kişi. Temmizde kabul oldu. Hemen bunu fark ettim Hüseyin. Bir hafildi böyle. Gönü bir nurlandı, bir hafirlendi. Bir normal kendine geldi. Ayağa kalktı. Ya Rabbi bu dünya çok bana dar gölüyor Ya Rabbi. Şimdi dedi öyle. Dünya bana çok dar gölüyor bu dünya. Ya Rabbi. Ya Rabbi ben nereye gideyim bu dünyada? Nasıl avutayım, içime avutayım? Kudreti ki, Rabbim, ya Adem benim bir beytim var. Beytim, evim yanımda. Evim var. Oraya git onu ziyaret et, tavf et onu. Yani bulunduğu yer. Tabi o zamanlar ne şehir var, ne kasaba var, evişe muhtemelidir. Adem Hanes o Selendip'ten, yani Lanka'dan yürüye çıktı oradan. Demek ki Hindistan'ın güneyinde zaten 35 km mesafede kendisi oradan. Hindistan geldi. Oradan yürüyüp Mekke'ye geldi Adam Aleşnamazetleri Hindistan'dan Mekke'ye gelirken arada bir mola böyle otur dinlendi. Neresi hoşuna gitmişse oturmuşsa hep orada büyük şehir kururlarlar Mekke'de. Mekke'ye geldi. O zaman Mekke mükerremde, bugünkü Kabe değil de betir Mamur vardı ona. Betir evet. mamur Kırmızı Yakut'tan tek yekpare. Kırmızı Yakut'tan bir de hazir Esret ki taşı hala vardır o böyle, O zaman beyazdan, nur gibi ay ışık verdi böyle parlardı. Adam Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin bulunduğu aynı yerdeki Beyt-i Mamur'a geldi. Meleklere orada bak, Onları gördü. Tavaf etti. Tavaf ederken içi açıldı. Orada, içi açıldı. rahatladı oradan. Oradan Arafa'da geçti. Tek insan dünyada. O anda. Arapada gitti. Arapada bilirsin bir tepe var, adı Cebelü Rahme, Rahmet Dağı. O üssün hiç adı çıkmadı. Adam arsa onu çıktı dikildi yer, orada işaret o onu bir işaret var orada belirce. O tam dikildiği yerde belirce. Aynı yerde oraya dikildi, o Rahmet Dağından etrafını şöyle gözleme başladı. Karşıdan Hazreti'de havayı uzaktan göre tanıdılar. Uzaktan gördü zaten. Hazreti havada o da Mekke doğru yola çıkmış böyle. Tek başına bir hanım. Genç adamı tabii. Çıkmış oradan. Onu karşıdan gördü. Bu Havva tanıdı. O onun tanıdığı. İsmi Arafa ondan meden geliyor. Arafa e bildiği tanı anlamına geliyor böyle. Onun sonra böyle bir böyle gelirler. Yine birleştiler. Haz aldı, yine henüz sana götürdü. Götürdü. Cebu Araslaman'a buğday ekmesi öğretti. Cebu bir budat tohumunu getirdi. Ya Adem, yeri kazacaksın, bunu ekeceksin, buğday bitecek, bunu biteceksin, bunu öteceksin, ondan un olacak, hamur olacak, pişecek, bunu. Senin gıdan bu olacak evlatlarının. Ya Cavaristan buna demirci sanatı öğretti. Demir çıkarması adamıysa öğrendi. Ondan kendine göreşi işte bazı şunlara bunda ayrt yaptı kendisine yeri kazdı yeri kazdı bu ekti ekti. Çabuk oldu bu Yine bıçakla bir bıçak onları bıçtonları kurttonları. Ondan sonra Cavaristan buruk ki iki taş arasında bunları ezbakanın bakalım, öğretti böyle. İki taş arasında. Onları eldi, un oldu. Bunları da suyla yoğur, hamurya bakalım. Yoğurdu hamur yaptı bunları. Bunları pişir. Nasıl pişiriyor bunları? Ona emretti, bir taşı oy, iş ateşte yak, diye yansın içine koyup pişir bunları orada. O taşı oydu ki tenur deniyor o teremler nutufan da duruydu hala böylece burada orada. Ondan sonra içine hamuru koydu, piş çıkardı, yeme başladı ama çok ama yorulmuş. Alnı ter yapıyor. Bunun ter yapıyor. Havva alımız karşısında oturuyor ekmek yola şimdi. Terlemiş. Cebrahsallim geldi. Adem ne bu? Ah canım bu. Cennet-i Mezdem'i yıbrası Orada eşi hazırdı. Hazır burada. burada. Bir ekmek için orası kıda buydu muhtemelen. Adem Malaşan Hazretleri dünyada Bin yıldan fazla yaşıyor. Tekrar bu teşhisde. Yaşadı. Ondan sonra tabi o dağların rahmetine kavuştu. Az Aras'tan can almaya gelince ona sordu. Ya Adem sen şimdi ben canını alacağım. gel mi canı almaya? Ya Azal şey öleceksin. Acı duyacak mı? Tabi cestim biraz zaman. Onun canını aldı oradan. Melete'ye geldiler. Melete'yi yıkadılar kefene sallılar, namazını kıldırlar, medan açtılar, oraya gömdürürler. Dedik ki insanlara, inatlar şekline giremedikler de, böyle yapındır dedi, cihaz eder zedirler kardeşim. Adem Aleyhisselam Hazretleri, hayatta tabi çoğu çocuğu oldu muhteremdiler, torunları oldu, torun, torun, torun, torunu oldu. Hayattayken torunların sayısı, kırk bini geçti. Kırk bin'e geçti ufak köyler kuruldu, küçük kasaba kuruldu, bazen meslek dalları yapmaya başlandı. İşte hayvancılık, koyunlarla alıştılar. Değmen düzler, su değirmenleri falan yapmaya başlar. Kendi yapmaya başladılar. Sonra bazı ağaç kasteleri bağlayıp, kayıp sandığı yapma başladılar. Buna faydama başladılar. Adem Aliş'ta mazarekleri bu şekilde, torunlar torunlar gördü, dünyadan gördü muhtemelen de. O dünyadan geçti gitti. Şimdi demek ki adı cemaatimiz Adem Aleyhisselam Hazretleri eğer ki cennette yaşamadan dünyada yaşayana kalsaydı bizler cennetin özlemini duyamazık muhtemelen. muhtemelen, muhtemelen Duyamazlar başlar. Şimdi şöyle bak muhtemelen der. bir aslan yavrusu aslan yavrusu bir harar başlayan doğsa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 Güzel bakırsa, özen gösterirse ama aslan yavrusu yine mutsuzdur. Mutlu olamaz. Onun özleminde ormanlar vardır. Neden? Ejya'da oradan geldi iş Hatta eğer bir aslan yavrusu imkanı olur da kaçabilirsin ne yapar? Hemen ormanları bul gider bak ormanlar. Bir ördek yavrusu da yumurttan çıkar. Yumurta çıkar ördek yavrusu da bu ördeğin annesi ölse hatta tek hasta ördek yavrusu ki kümeste tabi beden çıktı kümeş çıktı bu ördek yavrusu çıktı barışça şey. bu ördek yavrusu hiç akarsuları, dereleri, bataklara görmediği halde bu ördek yavrusu bir kümeste ne kadar bakılsa bakıtsız özenle her tür gıdanın verilsin... Yine tatminsizdir. Mutlu değildir. Onun özleminde içgüdüsü ne vardır? Bataklar savradır. Onları görmedi ama. Ona kimse bunu söylemedi. Söylemedi bunu. Ama onun genlerinde, içgüdüsünde, onun doğal fıtratında bataklar savradır. Bir gün bir yavrusu, bir su bir gördü mü, hemen suya dalı Dal. O zaman mutluğunu Şimdi bak adı cemaatimiz bizler tabi cihazı görmedik muhteremler. Bilmiyoruz. Ama fırtatımızda, genlerimizde, iş güdümüzde onun özlemi var muhterem bakmada. Onun özlemi var. Onun için dünyada kimse tatlı olamıyor. Kimse ama. Kimse ama. Kişi der ki şu işim olsan rahatlayacağım. Hayır, hayır muhterem. O işi olur ama rahat rahatlığa mutlulamadın efendim. Dedem, Acı insanı cennet tatmin edecek İnşallah bize bir gün o cennet içine girince muhteremler rahat edinşallah. İlahi Tanrı Fatiha. de yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim elimde orma <gülüyor> yemek Benim